Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah. Şimdi bir arkadaş soruyor. Diyor ki e, oruçlu olduğum anda yemek yedim, içtim ondan sonra hatırladım. Ben ne yapmam lazım? Evet buna biz e, birçok derslerde cevap verdik, sorularda cevap verdik. E, tekrar oldu. Ama e, yine e, fayda var tekrarda. E, bir tane oruç e, anda Bilmeyerek, bilerek değil, unutkanlık haline gelerek yani bilmedi, yemek yedi, içti, orucu bozulmaz. Orucu tamam olur. O hatırladığı anda ne yapar? Ee, yemekten çeker. Eğer ağzında var ise ağzından çıkartır. Eğer yedi, içti, bitti, elini yakadı ondan sonra hatırladı, aynendir. Hiçbir mahsur yoktur. Bunu ee, orucu bozulmaz. Orucu sahihtir. Ne üzerine kaza var ne kefare var. Ondan sonra devam eder. Yediyi içeceğine olacak bu çarak kalmıştır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abu Hureyre hadisinde meşhur hadisinden gelen Buhari Müslim rivayetinde mennesi vehu saimun fe akala au şeriba felyutimme sav savmuhu fe inne ma at'amahu Allahu vesakahu açıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor çim bilmeyerek unut, unut, unutmuşsa yedi içti ondan sonra orucunu tutacak. Bu çünkü Allah onu e, Allah yedirmiş Allah içirmiş. Bu Allah'tan bir nimettir. Bir diğer hadiste aynen Abu Hureyre'den geliyor. İbni Huzeymen sahih senetiyle rivayet ediyor. Men aftara fi şehri ramadan nasiyen fele kaza aleyhi ve le keffara fetvasını vermiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bilmeyerek Ramazan ayında yedi içti, onun kazası yoktur, çaffarası da yoktur. Bir diğer hadiste Ebi Sa'id-ül Hudri'den radıyallahu anhu, dar rivayet ediyor. Men ekele fî şehr Ramazan nâsyen fele aleyh. Kim Ramazan ayında yedi bilmedi, onun nedir? Kazası yoktur. Çünkü bu amel niyettendir. Senin niyetinde yoktur orucu bozmak. Bilmedin, unuttun. Ondan sonra ne olur? Ee, unuttuysan e, bir mahsuru yoktur. Çünkü Allah subhanehu ve teala ayette ne buyuruyor? وَلَكِنْ يُؤَخِرِكُمْ bima كَسَبَتْ kulubukum." Niyetiniz neyse. Nisyan, unutkanlık, kalbin kazancından değil, kesbinden değil. Onun için bir mahsuru yoktur. Bundan dolayı bütün alimler bu konuda hem fiçirdir. İmam Şafii diyor ki bu konuda eğer bir tane yedi içti, bak bir tane yedi içti. ister bu oruc Ramazan orucu olsun, ister bu orucu adak orucu olsun, ister şafar orucu olsun, ister vacip bir orucu olsun, ne orucu olursa, ta bir orucu olsun, onun soğumu tamamdır, kazası da yoktur. Bunu kitap İmam Şafii kitabı umdazik zikrediyor. İmam Nevişi aynısını teyid ediyor. ondan dolayı. Ee, öyle bir şey insanın başına gelse bunun bir mahsuru yoktur. Ama burada buna, buna mutallik fikihler var. O da nedir? Bir tane yürü içiyor sen biliyorsun oruçtur unut, unut unutarak içiyor. Varlı bardağı haline içiyor. Ne dersin? Ya bizim avamda ne diyor onu hatırlatma bırak. İçsin ondan sonra hatırlatır. Bu caiz değil. Hemen dersin hop kardeş ne yapıyorsun? Oruçsun. Hemen durutacaksın. Bu zerbe vaciptir senin. Tamam mı? O unutmuşsa sen ne yapacaksın diyeceksin oruçsun demeyeceksin şeydir. Ondan sonra ağzına aldın bazı insanlar ne yapıyor hatırlıyor ağzındayken lukmayı utu utalım madem ağzıma koydum o da hatadır. Ağzından lukmayı çıkartacaksın hatırladığında. Yedin içtin orta yerde hatırladın duracaksın ağzını temizleyeceksin. Ağzındaki lukmayı çıkartacaksın, ağzı temizleyeceksin, ondan sonra orucuna devam edeceksin. Hiçbir mahsuru yoktur inşallah. Gönül hoşluğundan. Vallahu alem velhamdülillahi rabbil alemin.